Konumuz ve Allah Ve Ve ve Konunuz geçen hafta gördüğümüz gibi etiyenen eti yenen hayvanların eee ve dışkılarının helal oldu. Ve bu konuda demiştik ki cumhur bu konuda ittifak ettiler. <gülüyor> Abu Hanife ile i̇mam Şafii'nin e, iki görüşü var. Abu Hanife Rahim Allah, eti yenen hayvanların şişleri ve dışkıları haram olduğunu söylüyor. i̇mam Şafii'nin bir rivayetine göre aynen Abu Hanife ile birleşiyor. İkinci rivayetinde ise Cumhur'a katılıyor. i̇mam Şafii'nin ikinci görüşüyle onlarla katılması tabi çoğunluk, yani İslam ümmetinin çoğunluğuna göre Et yenen hayvanların çişleri ve dışkıları temizdir, Batar. yani necis değildir. Batar. Batar. Ve bu o konuyla hata. ilgili... Helal mıdır, şimdi temiz midir? Helal mıdır, bir manası mı çıkıyor yoksa? Ee, yok yani hani helaldir biliyorsunuz çişler, hani biz hadis aktarmıştık. Allah Resul ve Sevim bazı şahıslar geliyor. neden bazı şahıslar geliyor. Onlarda bir hastalık vardı. İşte e, gelip Aleyhisselatü Vesselam'a bu hastalıklarını sunuyorlar. İşte bizde böyle bir hastalık var. Hani bize bir şey tavsiye edebilir misin diye. Aleyhisselatü Selam onları diyor ki işte filan yere gidiniz. Orada bir çoban var yanında da develer var diyor. O devenin çişlerinden ve sütlerinden içiniz diyor. İnşallah Allah Celle Celaluhu size şifa verir. Burada da tabi biliyorsunuz bu tıbbi meselelerde yani Aleyhisselatü Selam tabii ki doktor değildir. Mutahassıs değildir. Ama Allah Celle Celal tarafından yönlendirildiği için demek ki Allah Celle Celal ona o şekilde vahiy gönderdi. Ve biliyorsunuz da şeyde yani sinek hadisesi var ya yani sinek şeye düştüğü Sine zaman diyor, batırına. Çünkü bir, bir sol kanadında zehir, sağ kanadında zehir olduğunu söylüyor. Bu da tabi Allah Celle Celal tarafından haber verildi. Ondan sonra tabi gidiyorlar bu şahıslar, e, gerçi biz onu geçmiştik ama yine anlatalım maksat. E, bu şahısların Aristoteles'in tavsiyesi üzerine o çoban yanına gidiyorlar. Tabi develerin sütlerinden ve de çişlerinden içe içe içe içe. Aristoteles'in tavsiyesine göre. Ondan sonra Allah c.c. onlara şifa veriyor. Şifa verdikten sonra kalkıyorlar, çobanı öldürüyorlar. Çobanı öldürdükten sonra da sürüyü alıp götürüyorlar. Muhaqqiq yahudiymiş bu. El-Muhembe Yahudici gibi kardeş Mesmanlar Eee Tabi Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriliyor Aleyhisselatü Vesselam tabi bunları onlara adam gönderiyor. Bunları yakalıyorlar getiriyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onların ellerini ile ayaklarını çaprazları bir şekilde kesiyor. Gözlerinde çıkarttırıyor ve böyle sahrada güneş, güneşin altına bırakıyor. E, su istiyorlar. Hani güneş güneşin sıcaklığından dolayı e, bir de kan kaybı da var. Susuyorlar. Ay Sosalem onlara e, su vermeyi yasaklıyor. Eee aleykümselam Tabi bu buru Niçe diyor ki "Kalu, qala Abu Qulabe fehaulai sarqu ve katlu ve kafaru ba'de imanihim ve harabu Allah ve rasulih." Bu da İmam Müslim ile İmam, Hadis, İmam Bukhari ile İmam Müslim ile geçiyor. Diyor ki Bunlar hırsızlık yaptı. Yani ve Vesselam onlara iyilik yaptı. Ee, yani böyle bir deva veyahut da böyle bir ilaç tavsiye etti. Bu ilaçtan dolayı da önce Allah Cellece onlara şifa verdi. Bir kalktılar onun çobanını öldürdüler. Bundan sonra öldürdükten sonra aynı zamanda hırsızlık yaptılar. Yani biliyorsunuz İslam'da kısas var bu ee, va öldürdüler ve kafaru <gülüyor> tabi imanlarından sonra küfürettiler Zahirde İslam'a girdiklerini söylüyorlar Demek ki kalben girmediler zahiren İslam'a girdiklerini söylediler ki Alileyhisa ve selamden faydalansınlar va kafau be de imanhim Ey imana girdikten sonra ve ota iman ettikten sonra ne yaptılar dinlerinden döndüler tabi biliyorsunuz İslam'da dininden dönen bir kişi imandan sonra öbeye çağrılır. Ondan sonra ne yapılır? Dine dönmesin. Dine, dönmesin. dinden döndüğü için mürtet Hükmüne giriyor ve irtidat eden kişi İslam devletinde öldürülür. Ondan sonra o harab, Allah ve Rasulu nasıl? Yani Allah ve Rasulün karşı savaş verdiler çünkü onun çobanını öldürdüler. Yani çoban, çoban onlara eman verdi bir de onlara yardım etti, onlara şey yaptı yani yönlendirdi. Tabi bu ve Selam bir cephe açmaktır tabi. Dolayısıyla işte bundan dolayı ve Selam bu cezayla çarptırdı. <gülüyor> devenin devenin e, etinin ona değinmiştik tabi bazı arkadaşlar olmadığı için. Biliyorsunuz Cumhur'a göre Abu Hanife müstesna yine Abu Hanife Rahimahullah deve etinin abdesti bozmadığını söylüyor. Cumhur'a göre diğer imamlara göre devenin eti abdesti bozduğunu söylüyorlar. Şey bu bunu da şeye İmam-ı Müslim'le geçen bir hadise dayanarak soru soruyorlar. Diyor ki eee "Kala ene etevadda at min luhumil soruyor. Eee min Develerin eti yemekten dolayı abdest alayım mı? <gülüyor> Ali ne'am." Aleyhisselam dedi ki evet. <gülüyor> abdest al dedi. Fete vadda'a min lühumil öbür. Evet. Devenin etinden dolayı abdest al. Kale fi maravatil ganem. Tekrar şah soru soruyor. Yani keçi ve koyunların ahırında namaz kılabilir miyim? Kale na'am. Dedi ki evet aleyhissalatü vesselam. Tekrar soru soruyor adam. Diyor ki kale usallifi mebarekil öbür. Kalele. Develerin ahrına namaz kılabilir miyim? dedi ki hayır. Ve biz bundan önce değinmiştik. Dedik ki yani şu akla şöyle bir soru geliyor. Hani madem ki bu temizdir. Devenin dışkısı, çişi temizdir. Keçilerin ve koyunların dışkıları ve çişleri de temizdir. O zaman neden Allahu Teala ve selam eee keçilerin da koyunların ahrına namaz kılmayı caiz görüyor da neden devenin ahrında namazı caiz görmüyor? Yani bu soru akla gelebilir yani. Sorulabilir. Ee, burada çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam İmam Ahmet'in ve İmam Ebu Davud ve İbni e, kitaplarında rivayet edilen hadise göre diyor ki deve şeytanın ahlakı üzerinde yaratılmış. Yani ondaki şeytanın ahlakıyla ahlaklanıyor. Bir rivayete göre فَاِنَّهَا خُلِقَتْ مِنِ الشَّيَاتِينَ bu hadis İmam Ahmet'in Müsned'inde, İmam Ebu Davud'un kitabında, bir de İbn Mace'de ve İmam Elbani rahimeullah Irwa'l el Galil diye bir kitabı var. O kitapta bu hadisin sahih olduğuna dair ne yapıyor? Onları tasdik ediyor. Ve biz demiştik ki yani, yani ben Aizen'e demiştim ki yani şöyle bir kıyas yapacak onur salimler diyorlar ki şöyle bir kıyas yapılacak olursa. Aleykümselamün ve berekatuh. Yani neden Çişleri ve dışkıları temiz olmasına rağmen bu ahırda namaz kılmayı yasaklıyor ve Selam Dedik ki şöyle bir kıyas yapılırsa İmam Elbani şöyle bir kıyas yapıyor. Biliyorsunuz onun bir kitabı var çalgı aletleri üzerinde. Çalgı, şarkı falan müzik haram mıdır değil midir biliyorsunuz. Geçmişte bazı alimler bu çalgı, çalgının veyahut da müziğin haram olmadığını İbn-i Hazm Rahimahullah Muhallak kitabında biliyorsunuz bu konuya değiniyor ve bu konuyu destekliyor. Ey müzik ve çalgı aletlerinin haram olmadığını söylüyor Öbun Hazm Rahim Allah. ki alimler onu hatalaştırıyorlar diyorlar ki, yani hata etti. Ve bu Söğüde Arabistan'da da bir tane şeyh bu son zamanlarda, bu onlardan etkilenerek bize geçmişte biliyorsunuz Muhammed Ebu Zahra var, Mısırlı bir, bir şahıs. Ee, özellikle mezhep, mezhep tarihlerinde mutahassıs bir kişi. Fıkıhta da lebes, sirette de lebes. Yani bu tür şeylerde biraz eli, eli var. <gülüyor> o şahıs da aynen İbn-i Hazm'den etkilenerek müzik, çalgı aletlerinin haram olmadığını. Ondan sonra çağdaş alimlerden işte Yusuf El-Kardavi, ondan sonra Muhammed El-Gazali. Biliyorsunuz Muhammed El-Gazali yazardır. Yusuf El-Kardavi zaten tanınan bir alim. Bunlar da biliyorsunuz onlardan etkilenerek yani Muhammed Abu Zahra'dan etkilenerek e, helal olduğunu söylüyor. İmam Elbani İlhime Allah işte bu konuyla ilgili e, bu kitabı yazdı. ve Bu kitapta diyor ki mesela yani bu meseleye değinirken yani e, neden diyor? Şöyle bir kıyas yapılacaksa diyor mesela. Çünkü devenin ahırı şeytanın şeytan ahlakı üzerinde olduğu için veyahut da işte bu rivayete göre şey yani cinlerden yaratıldığı ise asıl itibariyle o zaman o devenin olduğu yerlerde her ne kadar çişi ve dışkısı temiz ise de şeytanların çoğaldığı veyahut da ço çoğalmaya mahkum olduğu yerde kişiyi namaz kılması caiz değildir. Yani şeytanlardan çok vesvese yapar, zarar verebilirler. Yoksa çişlerinden veyahut da dışkılarından dolayı değil. İmam Elbani Rahimullah diyor ki şöyle bir kıyas yapacak olursak diyor mesela çalgı aletlerinin çaldığı yerlerde Artık bu ister e, teyplerde olsun, ister televizyonda olsun diyor, ister canlı olsun bir yerde mesela şöyle bir odada çalgı çalınıyor, tamam mı? Takım gelmiş işte artık çalgı bütün çalgı aletleriyle birisi şarkı söylüyor veyahut da türkü, orada da onlar ne yapıyorlar çakın. Ondan sonra birisi geliyor orada diyor Kur'an okuyor veyahut da namaz kılıyor diyor. <gülüyor> böyle bir yerde namaz kılınır mı diyor, böyle bir yerde namaz kılınmaz diyor. Halbuki o çalgı çalan şahıslar veya o çalgı aletleri necis değiller diyor. Temizdir. Çalgı aleti e, nesne olarak veya o hissi yönden temizdir. Yani tahirdir. Odundandır, tahtadandır neyse artık. Şahıslar da o şekilde elbiseleri temizdir. Artık tabii ki e, Müslüman olabilirler. Müslüman olmayabilirler. O ayrı bir mesele. Çünkü e, çalgı ve müzik aletlerini kullanan mesela e, dünya çerçevesinde Müslüman olanlar var, Müslüman olmayanlar var. Ha, o zaman diyor, orada diyor, melek rahmetleri oradan kaçar, o çalgın aletlerinin çaldığı yerlerde ve o e, nahoş e, şarkı veya türkü söylenen yerlerde diyor, orada diyor melek rahmetler kaçar, oradan çıkar, şeytanlar dolar. Dolayısıyla diyor, sen orada Kur'an okursan veyahutta zikir halkası oluşturursan veyahutta namaz kılarsan diyor, Melekler oraya girmek mecburiyetinde kalacak. O zaman sen onlara eziyet vermiş olursun. Tıpkı insanın hamama girdiği zaman, tuvalete girdiği zaman, tuvaleti üzerinde oturduğu zaman, aleyhisselatü vesselam, kişi tuvaleti üzerinde oturduğu zaman konuşmayı nehy ediyor, sakındırıyor. Niçin? Böyle nahoş bir yerde meleklerin girmesine sebep olmaması için. Burada da o şekilde diyor, tamam mı? Yani, develerin ahrından namazı sakındırması, çişlerin ve dışkılarının necasetinden dolayı değil o ahırda şeytanların çoğaldığı bir yer olduğu için bundan dolayı ne yapıyor? Allah rahmet etsin yasaklıyor. Ondan sonra daha bu başka bir hadis rivayet ediyor. Allah Resulü ve biliyorsunuz e, o dönemde Mekke'de Ali sat ve selam Kabe'nin etrafında e, deveye binerek tavaf yapmıştır. Ve onun hanımlarından birisi de rahatsız idi. Ali sat ve rahatsız olduğunu söylüyor. O zaman diyor ki e, devenin üzerine binerek Kabe'nin etrafında tavaf yapabilirsin. Mesela şimdi bazı hastalar olduğu gibi ne yapıyor, hasta olduğu için dönemiyor, arabaya veya hatta iki kişi, üç kişi böyle şeye koyuyorlar veya hatta bu çeşit çeşit arabalar koyuyorlar mesela tuhaf ediyorlar. <gülüyor> Burada diyor ki Kale'e bin Abbas sallallahu aleyhi ve sellem ala ba'irihi, ahrecahu'l-Bukhari Diyor ki, <gülüyor> müellif, eğer diyor devenin çişi ve dışkısı haram olmuş olsaydı tuhaf esnasında diyor deve diyor insan değil ki akıllı değil ki kalkıp çişini tutsun çişi geldiği zaman insanoğlu çişi geldiği zaman tutabiliyor yani her ne kadar zarar ise de tutuyor mesela tutuyor ama diyor deve öyle değil ki veyahut da hayvan öyle değil ki diyor deve çişi geldiği zaman hemen bırakır veyahut da dışkısı geldiği zaman hemen diyor bırakır diyor Acaba diyor tövaf esnasında hiç mi develer diyor hiç yapmamıştır diyor. Şimdi birisi deveyle böyle ve ot eşekle hareme girse kimse kabul eder mi? Öldürürler. Şimdi ayakkabıyla camiye girdikleri zaman bizim Türkiye'de mesela özellikle biliyorsunuz ayakkabıyla yani hocalar genelde bu tür şeyleri anlatmadıkları için toplum bu konuda bilgisiz kalıyor. Onun için burada söylediği Arabistan'da bazı şahs, bazı askerlerin botlarıyla camiye girdikleri zaman bizim Türkler yani vuruyansın yapıyorlar. Nasıl olur da camiye ayakkabısıyla giriyor gibisi. Tamam mı? Ve nasıl oluyor da ayakkabısıyla namaz kılınıyor? Oysa ki yani Hz. diyor ki ehli kitap ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar, kılmazlar. Siz onlara muhalefet ederek ayakkabılarınızla namaz kılınız. Ve biliyorsunuz musunuz meşhur rivayette Ali A.S. bir gün namaz esnasındayken o an için hemen ne yapıyor? Ayakkabısını çıkarıyor. Ashab da çıkarıyorlar. Ama ashabın Ali Satt ve S.A.V.'in ne için ayakkabısını çıkardığını bilmedikleri için namaz esnasında da soru soramazlar. Çünkü daha önceden namazda konuşuluyordu. Ne de ondan sonra konuşulmuyordu. Tabii sustular. Selamdan sonra Ali Satt ve Selam onlara dönene dedi ki: "Yani ayakkabılarınızı ne, ni, niye çıkardınız?" dedi ki: "Ya Resulallah sen çıkardın biz de çıkardık." Dedi ki: "Ben de dedi Cibril geldi bana. Benim ayakkabımda necaset olduğunu haber verdi. Ondan dolayı çıkardım dedik yani es-satt ve selam. Ha demek ki insan dışkısı tamam mı? Veya hotta eti yenmeyen hayvanın dışkısı diyelim. Çünkü biliyorsunuz bil ittifak eti yenmeyen hayvanların özellikle yırtıcı hayvanların dışkısı ve çişleri bil ittifak necistir. Veya necasettir Dolayısıyla Ali es-satt ve selamın ayakkabısına bulaşan o necaset acaba insan dışkısı mı? Yoksa eti yemeyen hayvanın dış kısmı orada hadiste ne yapmıyor? Ravi bir şey söylemiyor. Yalnız necaset olduğunu söylüyor. Ve dikkat ediyorsanız burada Aleyhisselatü Vesselam ayakkabısını çıkardıktan sonra ne yapmıyor? Ondan önceki rekatı veya terekatları iade etmiyor Aleyhisselatü Vesselam. Niçin? Çünkü bilmeyerek namaza o necasete girdi. Ve burada anlaşılıyor ki mesela bir Müslüman Elbisesinde necaset varsa, yani çocuk çiş yapmışsa Veyahut da e, kendisi mesela tuvalete gittiği zaman üstüne sıçratıysa Sıçratıysa ondan sonra işte tuvaletten sonra ben değiştireceğim demiş derken şeytan onu unutturuyor Ve hatırına gelmiyor namaz kılıyor Na, Namaz esnasında hatırladı Eğer o elbisesini çıkaracağı zaman avreti açılmayacaksa O zaman Hemen namaz esnasında o elbiseyi çıkarır veyahut da ayakkabı neyse ondan sonra namazına devam eder. Namazını baştan bozmaya gerek yok. İade, geri kalan da iade etmeye gerek yok. Yani bu şeyden de bu ifade çıkıyor. <gülüyor> Burada anlaşılıyor ki aleyhissalatu vesselam camide yani mescidinde mescidi haramda Kabe'nin etrafında kendisi ve hanımlardan birisi devenin üzerine binerek tavaf ettiyse ve bu hayvanın da akıllı olmadığı halde çişi veya dışkısı geldiği zaman her an için bırakabileceği ihtimali olabilir dolayısıyla bu da diyor ki bu diyor en büyük delildir diyor devenin dışkısı ve çişi öbür hadiste işte gidin develerin sütlerini ve çişlerini için e, demesine dayanarak e, eti yenen hayvanların çişleri ve dışkıları haram olmadığını tamam mı Haram olmadığı gibi Aynı zamanda necis değildir Ve biz daha önceden bu meseleye değinmiştik Demiştik ki her necis haramdır Ancak her haram Necis değildir Ve bu tür şeylere bazı örnekler verdik Bize Bizi dinleyenler o gün için bize örnek verecek var mı? Mesela altın erkeği haramdır Fakat necis değildir yani, evet. Sigara zarar verdiğinden dolayı haramdır. Fakat necist değildir. Mesela kişinin evlenmesi yasak olan annesi, bacısı gibi bir şey kendisine haramdır. Fakat dokunduğu zaman necis değil. Bunu gibi misallar soğudur. Müşrik mesela, müşrikler. Müşrikler necistir. Müşrikler manen necistir Hı? ama hissen necis değiller. Mânen, müşrikler biliyorsun, necistirler. Ama onunla musafaha yapabilirsin. Onun vücudu üzerinde necaset olmadığı müddetçe bir müşrikle ne yapabiliyorsun? Musafaha yapabiliyorsun. Bir sakıncası yoktur yani. Elin necis olmuyor. <gülüyor> i̇şte onun için burada yani her necis haramdır. Burada ittifak var. Ama her haram necis değildir. Dolayısıyla burada deminki İrfan hocamızın sorduğu soruya cevap olarak hem necis değildir, devenin çişi hem necis değildir, hem de haram değil, helaldir. Madem ki aleyhissalatü onları onları iç, onlar iç onu, onu içmeyi tavsiye etmişse o zaman demek ki haram değil, helaldir. Aleyhisselatü içmiş mi Efendim. İçmiş mi Aleyhisselatü Yok, Aleyhisselatü vesselam'ın içmesi <gülüyor> şart değildir. Biliyorsunuz, biz daha önceden size anlattık. Aleyhisselatü vesselam'ın sünneti demiştik ki nedir? Üç. Üçe ayrılır. Birincisi söz, ikincisi fiil, üçüncü ikrarı. Aleyhisselatü vesselam onun huzurunda eğer e, Allah'ın Allah'ın haram kıldığı bir şey olursa kesinlikle Aleyhisselatü vesselam susmazmış ve Selam'ın razı olmayacağı haram olan bir şeyi, bir şey olduğu zaman onun meclisinde Aleyhisselatü Vesselam yüzü hemen değişiyor ve o hale ediyor. Allah'ın razı olduğu şeylerde olduğu zaman ay haram olmayan şeyler onun meclisinde ve onun yanında olduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam eğer o mesele Allah'ın razı olup haram etmediği bir şeyse orada Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Süküt ediyor. Süküt, onun sükütü nedir? İqrardır, tamam mı? Yani o ve veya o meselede, meselen olmasında bir sakınca olmadı. <gülüyor> Dolayısıyla ve Vesselam eğer içmeyi, kendisi içmemişse de tavsiye etmiş ve bu da nedir? Onun ikrarıdır aynı zamanda onların yaptıkları bir fiildir. Yani Ey ve Vesselam bunların yaptığı fiili kendisi bizzat tavsiye edip iqrar ettiği için o zaman bu nedir? Temiz ve helaldir. وَعَنْ اُمْسَلَمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّمْ اَنْ اَشْتِكِ Artık yani başı dönüyor veyahut da mesela e, hayızlı mı oldu artık herhangi bir hastalıktan dolayı. فَقَالَ عَلِي سَلَمْ فَقَالَ تُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِي رَاكِبَ İnsanların etrafında Kabe'ye böyle insanların arkasında devenin üstüne binerek insanların arkasında ne yap tavaf et diyorum. Diyor ki <gülüyor> Fatıftu Umseleme radıyallahu anha aleyhissalatü vesselamın hanımı diyor ki aleyhissalatü vesselamın tavsiyesine dayanarak ne yaptım diyor ben de diyor aynen tavaf ettim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hinâedin yusallîh ile cemb bil beyt aleyhissalatü vesselam diyor evin yani Kabe'nin şöyle yanında bir kenarında ne yapıyor namaz kılıyordu. Ve huve yakra'u vatt-tur ve kitab-i masrur suresini Kale Ebn Battal, fi hazel hadith cevaz dukul addewad elleti yu'kel lehmuha ilel mescid. İza ihtice ile derlik. Eğer ona ihtiyaç duyuluyorsa, hakikaten yani artık o şeyden başka bir şey yoksa, o zaman etiyenen hayvan, ister at olsun, ister öküz olsun, eğer o binilecek bir hayvansa o zaman ne yapılabilir? Ee, şey yapabilir. Gerçi biliyorsun birçok alimler öküze binilmeyi yasaklıyorlar. Bazı alimler cevaz kılıyorlar ineklere falan. Çünkü Allah Celle Cev asıl itibarıyla bunları bunlara yük veyahutta binmek için yaratmamıştır. Ama eşekleri, atları, katırları, şunları, bunları e ne yapmıştır? E yani bin binmek için, işte veyahutta yüklemek Neşin için, bu tür şeyler için. Evet. At gerçi atın etinde yani faras dedikleri atın etinde ihtilaf var. Bazı alimler halal olduğunu söylüyorlar, bazı alimler haram olduğunu söylüyor ve doğrusu nedir? Haramdır. Ee, ev eşekleri daha önceden helal idi, sonra e, Khaybar gazvesinde Aleyhisselatü Vesselam onu yasakladı ve kıyamete kadar evde yaşayan eşeklerin el humur, çoğul humur, tekil, himar, tamam mı? Ee, yasaklandıktan sonra onların eti hem necistir hem haramdır, hem haramdır. Çişleri ve dışkıları da nedir? Haramdır. Ama ondan önce helaldir. Ashab devamlı gazbelerden onlardan yiyorlardı. Sonraya saklandı. Ee, ondan sonra diyor ki لِأَنَّ بَوْلَهَا لَا يُنَجِّسُهُ Ey o devenin ve da eti hayvanların diyor. Mescide girdiği zaman orada çiş yapsa bile orayı necis yapmıyor. için Çünkü onun şeyi necis değil, helaldir. قال البخاري رحمه الله Vocallı Abo Musa, fidar al-Bari'et, bu küfede bir yer. Vosirkin, ay tezek ve hayvanların zibil diyorlar ya, al zibil, tezekleri, pislikleri. Ee, diyor ki İmam Buhari Rhamallah, Abo Musa, Allah Rhamallah, orada ne yaptı? Namaz kıldı. Wal-Bari'atu ila jambihi. Halbuki diyor, al bar dediğimiz zaman müennethedir berriye. Uva Yani uva gibi bir yer. yer. Tamam mı? Fekale hâhune ve thumme sevve. Tamam mı? Eliyle böyle işaret ediyor. Yani burada bunu şey yapmakta bir beis yoktu yani. Ve bunlar ile burası ile orası arasında bir fark olmadığını söylüyor. Abu Musa'l-Aşir Rahimahullah. Buraya kadar böylece eti yenen hayvanların çişleri ve dışkıları bu gördüğünüz işte hadislere dayanarak ve alimlerin bu meselenin üzerinde görüşlerini belirterek cumhura göre veyahut da tercih edilen sahih görüşe göre nedir? Necis değildir. Temizdir. Bundan sonra da şeye geçiyoruz. Rabian diyor. El-Dime Seve demul sive demul haydi ve nifes ve biliyorsunuz bu konuda da gün alimler arasında ihtilaf var. Hanefiler ve Hanbeliler kanın necis olduğunu söylüyorlar. i̇mam Şafii Şafi'yi rahimahullah ile ve onun çizgisinde olan alimler, ister geçmişte ister çağda, bu zamanda olan alimlerin çoğunluğuna göre kadının hayız kanı ile nifas kanı dışında olan kanlar nedir? Haramdır, dikkat edin, haramdır ama necis, necis değil. değildir. Yani, Hayvan kesildiği zaman, hayvandan akan kan bu nedir? Haramdır. Onu içemezsin. Tamam, Ama üstüne necisindir? sıçradığı zaman necis müdür? Efendim? Necisindir? İşte onu söylüyoruz. Yani o kan, o kan içmek haramdır. Tamam mı? Geçmişte içki, alkollu içkiyi anlattığımız gibi. Alkollu içki sahih görüşe göre cumhura göre hem haramdır hem necistir. Sahih görüşe göre alkollu içki Haramdır ama necis değildir. Yani bir kişinin üzerine e, sarhoş edici bir içki üstüne döküldüğü zaman onun onunla namaz kılabilir ama onu içemez. Niçin? Çünkü haramlaşmış, haramlaştırılmış. İşte bu <gülüyor> bu da böyle. Mesela bir kişi namaz esnasında biliyorsunuz Abdullah bin Ümär radıyallahu anh namaz esnasındayken burnu akıyor ve hanefi fuqaha'su en büyük delilleri budur. Henefi Fukhası diyorlar ki, gerçi bazı şahıslar da aleyhissalatü vesselamın namaz kan burnundan kan çıktığını söylüyorlar. Yok, aleyhissalatü vesselam değil, Abdullah bin Umar. Bir ara bir arkadaş böyle birisi söyledi bize, sordu sordu. Dedi ki işte Allah Resulü kimdir? İrfan hocamıydı tahmin ediyorum. Siz değil, Merhaba. diğer İrfan hocamız. <gülüyor> Şimdi Abdullah bin Umar radıyallahu anh bir gün namaz esnasındayken, ondan kan çıktığını, yani burnundan kan aktığını hemen ne yapıyor? Namazı bırakıyor, gidiyor. Abdest alıyor, yani burnunu yıkıyor. Ondan sonra abdest alıyor, tekrar geliyor. İmam Elbani rahimeullah bu zayıf e, zayıf olarak beyan ettiği kitapta diyor ki bu zayıftır diyor. Hadala sahih. Ve sonra يقول diyor ki "وهذا ليس ليس مرفوعاً, بل Abdullah bin Umar. Bu diyor Abdullah yani Ali ve selam'ın söylediği bir söz değildir diyor bu. Abdullah bin Umar kendisi yani kendi içtihadıdır diyor. İmam Elbani diyor, farz edelim ki kanın necis olduğunu söyleyen arkadaşların şeyine kabul edeceksek diyor cedelen. Cedelen in aradna en neslim le haula au nesteslim le haula. Tam mı? Bu Ali ve selam'ın huzurunda olmayan ve Aleyhisselatü yaptığı bir şey değil. Bu Abdullah bin Umar'ın yapmış olduğu bir şeydir. Ve Abdullah bin Umar bu hadise yaptığın zamanda da onun çağında olan sahabilerine ne yapmışlardır? Bunu inkar etmişlerdir. Çünkü biliyorsunuz sünnetten sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden sonra ashabın sünneti de hüccettir. Ve özellikle dört Raşid Halife. Yani bir şey üzerine ittifak etmişlerse ama İttifak etmemekten sonra ashabdan birisi bir şey yaparsa ve o ashabdan birisi bir amel yaptığı zaman veya da bir söz söylediği zaman onun çağında olan ashab karşı gelmiyorlarsa, inkar etmiyorlarsa o zaman o sahabinin yapmış olduğu şey delinin yokluğunda onu taklit etmekte onun içtihadını taklit etmekte alimler beyis görmüyorlar. Ama onun zıttı olan bir hadis bir söz veya da bir sünnet veya da ashab, ondan başka ashab ona karşı bu meselede ona karşı geliyorlarsa o zaman her ne kadar o kişi sahabi ise bile o sahabinin başkası başka sahabiler tarafından reddedildiği için o zaman o sahabini taklit etmek caiz değildir. Niçin? Çünkü daha başka şahıslar o meseleyi inkar ettiler. Dolayısıyla yapma. Onun için Abdullah bin Umar, İmam el-Ben diyor ki farz edelim diyoruz. Cedelen. Eğer اَرَضْنَا اَنُّ سَلِّمْ Yani ceden biz bunlara teslim olmak istersek yani tamam hani yalla bu hadis sahiptir diyor. Bu diyor yani aleyhissalatü ve da onları değil. Bu Abdullah ebn Umar'ın yani Umar oğlu Abdullah'ın yapmış olduğu bir fiildir diyor. Bu da diyor İslam ümmeti bağlamaz. Çünkü onun zamanında bazı alimler onu ne yaptılar? Ee, sahabiler bu hadiseyi inkar ettiler. Yalnız diyor benim tespitimden sonra diyor ben bu ve diyor, çok güzel bir şekilde tatkik ettim diyor ve bu hadisin zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu hadis nedir? Bu hadis zayıftır. Ve bu hadis itibar edilmez. Dolayısıyla bir kişi namaz esnasında, ister vü vücudundan yani önünden ve arkasından hariç yani dekerinden önden, ister kadın olsun, ister erkek olsun, biliyorsunuz dübürden ve kubülden kan veyahutta e, meni veyahutta vedi veyahutta mezi akarsa abdesti bozar. Şehvetle, meni şehvetle çıkarsa o zaman gusül abdesti de gerekiyor. Ama menide, şey, vedide ve e, medide veyahutta kanda gusül abdesti gerekmiyor. Ancak namaz abdesti gerekiyor eğer namaz kılacaksa o zaman abdest alması gerekiyor. <gülüyor> o zaman namaz esnasında vücudundan kan çıkarsa necis olmadığı gibi abdesti de bozulmuyor yani. Ve biliyorsunuz bir ara ben size bir hadise anlatmıştım. Burada da zikrediyor, ileride gelecek. Allah Aleyhisselatü Vesselam el diye bir gazve var. Bu rika gazvesi, niçin rika gazvesi demişler? Müslümanlar o zaman için ayakkabıları olmadığı için ayakkabılar, ayakları üzerine çaputlar sar, sararak o şekilde gazveye gittiler. Fakirlikten dolayı ayakkabıları yok. Ama buna rağmen yine de gazveden geri kalmıyorlar. İşte bu o, o gazve o ismi aldı. İşte Ali ve selam ashabıyla beraber oraya giderken işte bir müşriklerle karşı karşıya geliyorlar ve o müşriklerle savaşarak onları öldürüyorlar. Bu ölüler arasında bir kadın çıkıyor. Tabii ki biliyorsunuz bizim dinimizde çocukları, kadınları, ondan sonra papazları, Hristiyanları, Hristiyanların papazların, ay kilise adamlarını öldürmek caiz değildir. Veyahut da yaşları, kadınları, çocukları, ondan sonra abitleri yani dinlerine abidlerini öldürmek caiz değildir. Yalnız o kadın o orduda veya o mangada e, adam onlarla beraber Müslümanlara karşı silah kullanıyorsa, harp ise, savaş veriyorsa o zaman erkek gibi öldürülür. İşte o ölüler arasında bir kadın vardı. Derken kocası dışarıdan geliyor. Oraya köye giriyor, bakıyor ki ölüler arasında karısı da var. Diyor ki vallahi diyor Muhammed'in adamlarından birisini öldürmeden diyor köye geri dönmeyeceğim. Ey intikam almadan geri dönmeyeceğim. Ve bu hadis İmam Tirmizi ile İmam Abu Davud ve Ebn Mecad'e geçiyor ve İmam Elbani bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Ve e, bunun çizgisinde olan hadis alimleri de aynen tasih ediyorlar. Neticede gidiyorlar işte geceleyin, geceleşiyorlar. Orada Aleyhisselatü diyor ki Men ''Bu gece diyor bizi kim koruyacak?'' Yani kim bize nöbet tutacak? Ansardan mı muhacirlerden birer kişi diyor ki biz yarasa olurullah. Birisi muhacirlerden, birisi ansardan. <gülüyor> Tabi, ondan sonra Allah Teâlâ ashabı rahatlarını alıyorlar, yani yatacaklar, istirahat edecekler. Ondan sonra onlara diyor ki işte filan yerde durun, tamam mı? İşte filan yerde durun ki o yere çıktığınız zaman yüksek olduğu için. Yani he, giden geleni ne yaparlar? Kontrol edebilirler. Onun dediğine dinleyerek aynen o şekilde yapıyor. Yalnız tam gece sessizliği oluşunca birbirinde diyorlar ki e, Ansari muhacire diyor ki ne dersin diyor. İkimiz böyle boşu boşuna kalacağımıza. Yani zaten gece sessizliği var. Kimse de yok. Tehlike yok. Bari birimiz yatsın, birisi tutsun. Ondan sonra o yatan kalksın, diğeri yatsın. Böylece geceyi ikimizin arasında bölmüş oluruz. Anlaşıyorlar. Muhacir yatıyor. Muhacirlerden olan asker yatıyor. Ensardan olan muhacir de diğer e, ansari de ne yapıyor? Nöbet tutuyor. Derken o sessizlikte böyle aklına namaz kılmak geliyor. Ve radıyallahu an kalkıyor. Allah rızası için o anda namaz kılıyor. Bu müşrik de ne yapıyor? Biliyorsunuz Araplar o zaman için ayak izlerini Takip etmekte çok meşhurlar. Yani ayak izlerini takip ederek gideceği yere kadar hedef olabiliyor. Onun için ve Vesselam ile Ebu Bekir hicret ettikleri zaman biliyorsunuz o şekilde takip ederek muarada olduklarını evet. muaraya kadar götürüyorlar. Tamam mı? Ve o bu hadisede biliyorsunuz siyer kitaplarında bazıları diyorlar ki işte Ankebut evini yapmış güvercin de gelmiş orada yumurtlamış İmam Elbani diyor ki Hadithiyen diyor, هذا ليس له asıl في sünnet. Diyor ki, hadis erbabının yanında diyor veyahut da hadis usulünde diyor, bu hadisin diyor, hadis dalında kesinlikle alakası yoktur. Öyle bir hadis yoktur. Doğrusu diyor bu, Ebu ile Allah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebu Bekir girdikleri zaman, ayak izlerini takip et, oraya kadar gelince, Allah Celle Celaluhu diyor, Cibril Aleyhisselatü emri emrederek diyor, kanatlarıyla onları örttü diyor ve böyle diyor onları görmediler. Ankebut olayı yok mu hocam Yok. Yo, ankebut ve güvercin olayı o, aslı yoktur. Filmde falan da gösterilmişti ya buradan da şey aldılar, oma aldılar yani da o film çekildiğini ya. He, değil mi? Ya öyle bir şey var mı? Doğrudur. Bir, bir, bir, bir. Peki, İmam el-Bal'inin fikrini destekleyen bir şey var mı? Efendim? Cebrail Aleyhisselam kanatlarını germiştir fikrini destekleyen hadis var mı? Hey canım, bütün muhaddisler bunu destekliyorlar. Onun için Sı e, Ramazan el-Botuy diye birisi var. Allah onlara razı olmasın. Allah için buğz ediyorum. <gülüyor> Sevmiyorum. Yani Seviyordu sofilikten ya. dolayı değil yani. Türkiye'de onu yani. yani. Sofilikten dolayı değil. Özellikle şimdiki bu Hafızal Esed'in rejimi yanında durup ha, Müslümanları katletmeyin. Ben o yönde. Ha, o, onun La, ayrı ya, yok sen? Yani gerçekten gerçekten yani evet. insan insan sinirleniyor. Adam yani sözde yani. Gerçi alim değildir de. Onu alim söylüyorlar. İşte bu bir biliyorsunuz biliyorsunuz Allah'ın siretini yazdı. İmam Elbani onun siretine bir rediye yazdı. Hemen hemen 25 tane hadis hepsi zayıf. O sirette böyle zayıf hadisler sunuyor. Bazen işte filan yerde diyor ki bu hadis filan yerdedir. Halbuki oradan araştırmıyor. Başka bir kitapta bakıyor ki işte birisi naklediyor hemen oradan kesin naklediyor. Yani o hadisi tetkik etmiyor. İmam Elbani reddiyesinde öyle şey yapıyor. İşte Ramazan el-Boti o kitabında aynen bunu aktarıyor. İşte güvercin işte, falan filan. Ve bu e, siret biliyorsunuz Türkiye'de tercüme edildi. Meşhur. Bayağı meşhur bir kitap. Evet. Yani un kazanmış, şöhret kazanmış bir kitap. Bir de e, Muhammed el Gazali'nin yazdığı bir kitap var. Ona da reddiye yazdı İmam Elbani Rahimahullah. Sonra İmam el e, İmam Gazali, e, Muhammed El-Gazali, Allah rahmet etsin. İmam Elbani'ye dedi ki, reddiye, ona reddiye gönderiyor yani. Evet. O zaman diyor, tamam ben diyor, şu reddiyenin eleştirini kabul ediyorum diyor. Allah için diyor, bu kitabı tahkik eder misin? Muhammed el gazalim diyor ki, tamam diyor, kabul ediyorum. Ve onun kitabını İmam Elbani tahkik etmiş. Haşiyelerde, işte şu hadis meleken yaptığı mesela, şurası yanlış, şurası hata, burası zayıf, burası böyle. Ne yapıyor? Orada haşiyelerde İmam Elbani, ada ada yani adam baktı ki hakikaten hata etmiş, hatasından döndü. Halbuki biliyorsunuz, Seyyid Sabık Allah rahmet etsin. Fuqus Sira diye sine diye bir kitabı var. Orada da İmam Elbani onun zamanında, onun çağında ona da bir rediye gönderdi ve dedik işte şunları, şunları, şunları düzelt ve onun sözünü tutmadı. Bak bu Muhammed el Gazali felsefeci, mantıkçı olmasına rağmen adam Elbani'nin sözünü tuttu. Ama o muhaddis ve selefi olmasına rağmen geçici iktidardır. Ama yani selefi çizgide yani ibadetlerde selefi çizgide, siyaset siyasi olaylarda iktidardır. Kabul etmedi diyor ki Muhammed elvanı bir gün Medine'ye geldiği zaman dedim ki ya bir şey, Bizzat bir arada buluştuk. Dedim diyor ki ben sana bir rediye yazdım. Senin işte şu kitabında şu şu şu şu şu hataların olduğunu, şu hadislerin zayıf olduğunu. Yani niçin bunları şey yapmıyorsun? Bana diyor hiç cevap vermedi diyor. Ve hemen kalktı yanımdan diyor. Ve o şekilde devam etti. Ve kitap şu ana kadar bu şekilde basılmıyor. Sonra onun oğullarından bazı şahıslar onun oğullarıyla ittibat kurdular. Risale yayınları var, İmam Elbani'nin tashihleri veyahut da taveyferini orada ima, o Risale'de Risale'nin baskısından çıkan o kitap orada ne yapıyor, orada tashih, o tashih'i kabul ediyorlar. Bundan demek istediğim acizhane, yani her siyerde veyahut da her tahassusta e, yazı yazan kişiyi her söylediği ille de doğrudur demek, de, demek değildir yani. Bizim de orada şeyin, Ahmet dedik, kısasını diyaya bir müreddiği yazdı mı hocam? Allah onu, onu bilmiyorum ben ondan habermiyim. Ben, ben onu bilmiyorum. <gülüyor> ve bu konuda e, özellikle ilim talebesi bu konuda çok uyanık olması gerekiyor. Yani hani ilim talebesi olmayıp yani Kur'an ve Sünnet'ten habersiz olup e, delilleri bilmeyen bir kişi yani mukallisse, Tamam mukallisse mukallittir. Madem ki bir alime güveniyor, o alimi taklit etmesine bir sakınca görülmüyor. Alimler o şekilde söylüyorlar. Yalnız biri ilim talebesine yaraşmaz bu. İlim talebesi kitabı okuduğu zaman tatbik edecek. Kur'an ve sünnete vuracak. Hani diyor ya Allah Resulü Allah Celle Celaluhu "Fe fi şey'in ila Allahi in bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz o anlaşmazlığa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne götürünüz. Eğer gerçekten iman ediyorsanız veya da gerçekten iman etmişseniz Allah'a götürün yani Allah'ın kitabına, Resulüne götürün, onun hayatında bizzat ona götürmek, vefatından sonra onun sünnetine götürmek. Ha ilim talebesi bu tür şeyleri tahkik ederek ne yapacak? O kitabı veya da okudu, okuduğu kitabın içindeki sözler ve o da görüşleri Kur'an ve sünnetle kıyas edecek. uyuyorsa kabul edecek, uymayan şeyleri de bitecek. Redd ederken de bu adama karşı savaş açmak demek değildir. Ve Elinden geldiği kadar da ona güzel bir üslupla reddiye yazmakta da bir veis yoktur yani. Bu, yani biliyorsunuz tarih boyunca, tamam mı, ee, ne yapmışlardır? Hani ilm-i tecrih diye bir ilim var biliyorsunuz alimler arasında. Bir alim hata ettiği zaman Cehdet ne yapıyor? He, carifat adil. Yani ne yapıyorlar? Carifat adil tabii ki buradaki cerh güzel bir üslupla olması lazım. Yani affedersiniz söverek, müverek, ahlaksız laflar sarf ederek değil. Güzel bir yani yapıcı, eleştiri yapıcı olması gerekiyor. Çünkü ilim talebesine yarışan şey ahlaklı olması, Ali Sattres'e selamı ahlakında örnek edilmesi. Yani böyle cerh, buradaki cerh demek yani yaralamak derken yani ona zarar vermek veya hotta onu insan işte bu alim değildir, işte bu şöyledir, işte falan gibisi değil. Güzel bir usulla hata ne yapar? İşte burada hata etmişsiniz. Şu hadis zayıftır, şu böyle böyle güzel bir şekilde. Kabul edersen hala kabul etmezse sen vazifeni yapmış olsun. O zaman önceki dediniz ki Hanefi mezhebine göre kan abdest götürmez. <gülüyor> Şaf Şaf Şafii mezhebine göre de abdestli bir insan, başka yabancı bir kadının değdiği zaman abdesti gider mi? Öyle bir şey var mı? He Şafii'lere göre maalesef evet. bir şedid böyle. Biz böyle bir yetiştik, böyle biliyoruz. Mesela Hanefi mezhebine göre elinden kan çıkarsa abdesti gider, abdestin <gülüyor> elinden böyle biliyoruz. Yes. Şafii mezhebine göre... O zaman <gülüyor> <gülüyor> hani... böyle bir şey var. Bakma parçayı tabii. Evet. Zaten ee, tutulmuştu. Yani affediyken affedebilir miyiz? Affediyiniz gider ha, bizim meselesi, göre. Özür Benim hanım Peki tamam sorunu hanım, unutma. Hanım benim Hanefi ben Şafii'yim ben. Maalesef. Ses şey. olmaz <gülüyor> ama adam durun aman anlaşma koyuyoruz. Üzülüyor o zaman benim. <gülüyor> benim de üzülüyor. <benim> ya nedir <gülüyor> ben seni çektiğim. Maalesef. Şey, benim dilime girdi. Maalesef sorunu <gülüyor> unutma. İnşallah arkadaşlar da unutmaz. Maksat <gülüyor> konumuzu değil. Ondan sonra sorunun cevabını veririz. Hakikaten böyle bir ihtilaf var bunların arasında. Doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> ne dedik yani? He, İşte orada e, bu Ensari, Allah radiyallahu anh ve Allah rahmet etsin, işte tam namaz kılıyor. Müşrik baktı ki hedefi buldu. Tam yani intikam almak için hazır bir hedef buldu öyle bayağı dikilmiş. Tabii ki demek ki bu adam da gerçekten tam nişancıymış ve biliyorsunuz o zamanki adamlar gerçekten nişancıydı bu okçular. Yani aleyhissalatü vesselam da biliyorsunuz ok, ok atmayı yüzmeyi bunları hep tavsiye edermiş aleyhissalatü vesselam. Ve okçuluğu öğrendikten sonra, nişancılığı öğrendikten sonra unutmayı da inkar ediyor Ali vesselam. Öğrendiğiniz bir şeyi askeri yönden unutmayın yani. Onu devamlı ne yapınız? E, antrenmanı yaparak yani onu Devamlı devam ediniz <gülüyor> müşrik ne yapıyor onu görünce hedefi alıyor oku pat vuruyor hedefi buluyor ve müşrik yüzde yüz bakıyor ki hedefi buluyor ama bu sahabi radıyallahu anh o öyle bir namaza girmiş ki artık Rabbi ile baş başa kalmış <gülüyor> ok Subhanallah yani. ne insandırmış bunlar ya ok ve biliyorsunuz ok bu şekildedir Buradan çıkarmak istediği zaman yırtıyor, parçalıyor. Girmesi çok kolay ama çıkarması çok zor. Yani vücut parçalıyor. Radiyallahu an oku hemen çekiyor, çekiyor, atıyor namazına devam ediyor. Tabii ki ok giriyor, kan akmaz mı? Akıyor, kan akıyor. Müşrik bakıyor ki hedef hala ayakta, şaşırıyor, hacib, ben hedefi vurdum diyor. Ama yine bakıyor ki ayakta. Yine kendi yani kendi kendi gözüne inanmıyor. Ben hedefi yüzde yüz vurdum diyor. Bu nasıl oluyor da ayaktadır diyor. Alın ikincisini vuruyor. Yine radıyallahu anh Yine çıkarıyor. Yine atıyor. Yine namazına devam ediyor. Müşrik bayağı şey oluyor yani. Mümkün değil diyor. Için. Mümkün değil diyor. Benim vurduğum hedef ayakta kalması mümkün değil diyor. Üçüncüsünü vuruyor. Üçüncüsünü vurunca tabi yine çıkarıyor ve o an için arkadaşını uyandırıyor. Hayır, hayır. Diğer bir rivayete göre diyor ki arkadaşı yere düşüyor yani attıktan üçüncüsünden sonra yere düşüyor. Pat yere düşünce o sese uyanarak kalkıyor. <gülüyor> diyor ki muhacir ona diyor ki ne yaptın diyor yani. Niçin beni kaldırmadın? Diyor ki vallahi diyor öyle bir süredeydim ki diyor eğer Ali Satt ve Selam ile ordusunun korkusundan dolayı olmasaydı diyor, bu namazı uzatarak ruhumun bu suret, bu sureyi okumakta can vermesini isteyecektim diyor. O kadar ki huşu ad almış adam. Bazı alimler de diyorlar ki o sure Kehf suresiymiş. Bazı alimler diyorlar ki zikredilmediği için yani orada iştihad yapmıyorlar. Bazı sahabelerin iştihadına göre işte Kehf suresinin olduğunu söylüyorlar. Elbette hangi sure? Olursa olsun Kur'an'dan bir süre. Ondan sonra tabii e, arkadaşı kalkınca müşrik ne yapıyor? Kaçıyor gidiyor. Ondan sonra burada Şafi'ler ile Hanefiler bu mesele üzerinde öyle bir tartışma oluşturuyor oluşturuyorlar ki nizaha hilafa düşüyorlar. Efendim işte en sonunda diyorlar ki mesela eğer Şafi'ler eğer kan abdesti bozmuş olsaydı veya da kan necis olmuş olsaydı aleyhisselam'a e en yakın olan arkadaşı sahibi kan yani ölüm tehlikesi var aynı zamanda kan tehlikesi var. tamam mı? Normal. Yani mümkün mü o necis olan kan ile namazına devam etsin? Veya eğer abdesti bozu, bozuyor Mümkün mü o sahabi kanın abdesti bozduğunu bilsin de kalkıp da abdestsiz bir şekilde namaz kulsun? Normal bir insan diyor abdestsiz namaz kılmaz. Bir normal normal bir Müslüman fasıktır, facirdir ama namaz kılmak istediği zaman abdestini alır. Bu değil ki böyle bir kişi bu sahabe Hanefiler ne yapıyor? Yani o zaman Şafii döneminde olan alimler bu tartışmayı şey yaparken diyorlar ki bu sahabenin kendi şeyidir, kendi, diyor, kendi içtihadıdır diyorlar. Bu sahabenin kendi içtihadıdır diyorlar. Hocam özür dilerim. yani o esnadaki durumla benim anlattığım durum arasında çok fark var yani esna, namaz esnasında kim olursa olsun mesela kan çıksın, evine abdestini bozmazdık örneğin abdestini bozulduğunu bilse bile abdestini bozmaz o anda çünkü dediğiniz gibi kendini kaptırmış artık namaza ama şimdi ben normaldeyim şimdi daha namaza başlamadım elimden kanadı örneğin şahanefiyim e, düşünceme göre abdestem lazım. Ama o dediğiniz gibi o doğru. Düşüncene göre değil dedik ki mezhebime göre. Çünkü mezhebi senin, göre, düşüncen, yani mezhebi. senin düşüncen senin düşüncen Kur'an ve sünnetten yoksundu evet. yani. Sen mezhebine göre dedik evet, çünkü. Göre, tabii he, yani. Evet. Çünkü senin düşüncen Kur'an ve sünnet değil. <gülüyor> Biliyorsunuz düşünceler delilin varlığında İslam şeriatında hiçbir eseri olmaz. Ey evet. ayetin, ve hadisin, sahih hadisin varlığında görüşler, düşünceler, içtihatlar, kıyaslar batıldır. Anlaşılıyor mu? <gülüyor> Diyorlar ki, işte o zaman alimler bunlar birbirlerine cevap veriyorlar, böyle birbirlerine hep şey yapıyorlar. Diyorlar ki işte Aleyhisselatü Vesselam ve Selam bu sahabinin bu şekilde olan ve Selam ondan haberi yok. Yani eğer ondan kan aktığını, yaralandığını haberi olmuş olsaydı, ve Selam mümkün değil, susmazdı. Diyecekti ki abdest al. Sen abdestsiz namaz kıldın. Veyahut Kan necistir, senin elbisen necasetli olduğu halde sen nasıl namaz kılıyorsun? Şafiiler ona cevap veriyorlar ki, peki diyorlar ve bu en önemli, yani el şahib minel hadise bu, en önemli nokta. Diyorlar ki, eğer Muhammed aleyhisselat farz edelim ki, ki mümkün değil, normal normal bir komutan olsa bile onun mangasında bir kişi yaralanacak da hiç, o manga komutan hiç haberi olmaz mı? Bu normal bir manga komutanı olsun. Değil ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Aleyhisselatü Vesselam ümmetin lideridir o an için. Aynı zamanda o gazveyi idare eden bir kişidir yani. Bir tamam mı He. Ondan sonra görevlendirilmiş. Onu görevlendirilmiş. <gülüyor> Ondan sonra bu hadise ona mutlaka yüzde yüz ona gidilmiş yani. Ama diyor ki cedelen teslim edelim size. Hadi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meselede haberi yoktur. Onu görmedi falan filan şudur budur. Peki Muhammedin Rabbi onu görmedi mi? Çünkü diyor Kur'an'ın indiği zamanlarda Ali satt ve selam haram bir şey işlerse veya hata hata ederse hemen Allah celle celalü vahiy indiriyor ve Abese suresini örnek veriyorlar. Ali satt ve selam gelip ona bir soru sormak istedi. O an için müşriklerle şey yapıyordu, konuşuyordu Ali satt ve selam. Hani belki Müslüman olurlar diye kendini ona onlara kaptırdı. Öbür mektub gelip ona bir soru sormak istiyor. Orada Ali satt ve selam ona önem onu önümsemiyor o an için. Yani sen sanki yani sen nasıl olsa sen Müslümansın, Şimdi mesela ben daima söylediğim gibi, sen sorunu ertele. Bu demek değildir ki ben onu önemsemedim, tamam mı? Şimdi mesela yani o an için bunlarla ilgileniyor ve bazen sohbet esnasında da bazı şahıslar buna da değineyim zaten. Yani bazı arkadaşlar soru sorduğu zaman sohbet esnasında cevap verilmediği zaman bazıları yani al, alınıyormuş. Yani içine içine alıyor böyle yani yani kızıyormuş anını niye benim cevabıma o an için cevap vermiyor gibisi. Bu ihmallıktan değildir. Tamam mı? <hık diagnosed> ee, he. Ee, diyor ki eğer Allah Resulü'nün farzı dedim ki haberi yok. Allah Resulü Allah Celle ne yapıyor? Orada vahiy indiriyor. De Tıpkı bu hadisede Allah Celle Celaluhu Vahiy indirdiği gibi, öyle değil mi? Çünkü e, Yok ben bir şey zikretmiştim Bundan önce neydi? Habese ha? ha, Suresi Habese <gülüyor> Suresi, eh, Suresi Aleyhisselatü Vesselam ona önem vermedi, yani bunlar işte Nasıl olsa sen Müslümansın, şudur budur Sen biraz ertelettiriyor bunlarla ilgileniyor Allah Celle Celaluhu hemen Habese Suresini ne yapıyor? Orada indiriyor Ve Aleyhisselatü Vesselam'ı orada ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam'ı, güzel bir uslupla onu kınıyor. Hem de bu haramlık, necasetle de alakası yoktur. Sadece bir amadan yüz çevirmektir. Yani yüz çevirmek haram değildir aslında o şekilde. Çünkü Aleyhisselatü onu ondan nefret ettiği için yüz çevirmedi. Harekesi yani gayet meşruudur, şey değildir. Yani. Bir sakıncası yoktur. Ama buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam, Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü orada ne yaptı? Orada tedip etti. Yani onu yaptığı hatalı olduğunu söyledi. Değil ki bu bu tür ibadetlerde. Onun için şafiiler, o an için yani o dönemde tartışan alimler bunlara... Eğer Muhammed Aleyhisselatü bu mesele de haberi yoksa bile farz edelim. Allah Celle Celaluhu görmüyor mu? Eğer kan necis olmuş olsaydı veya da kan abdesti bozmuş olsaydı Allah Celle Celaluhu hemen vahiy indirecekti. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam döneminde vahiy devam ediyor. Aleyhisselatü Vesselam yani bazı konularda bilmedikleri şeylerde ne, ne yapıyor? Allah Celle, Celle onu yönlendiriyor. Yani vahiy ile yönlendiriliyor. Dolayısıyla işte bu hadiste kanın, şafiilerin ve hanbeyilerin en büyük delilleri de budur. Kanın bu hadiste kanın necis ve abdesti bozmadığına dair ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Ve Vallahu a'lem yani hak bunların yanında. Yani Ebu Hanife ve Ashabi yanında değildir bu meselede. Çünkü işte biliyorsunuz laf şeyi yapılıyor, cevap şöyle böyle yani hep akli şeylerde e, Derken ama hadis apaçık, adam da apaçık bu, bu şekilde olmuş Madem ki namazına devam etmiş Aleyhisselatü Vesselam de dememiş Sen niçin bu kanla Bu kanla namaz kıldın veya da efendim senin elbisen necis olmuş git Efendim bir daha kılma veyahut da eğer farsa mesela diyelim ki git namazını ya'da et Böyle bir şey söylememiş Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? ikrar etmiştir. Çünkü mutlaka bu polbadan soracak. Yani bu nasıl oldu diyecek. Ya Resulullah evet arkadaşı diyecek. İşte namaz kılıyordu. Ali saksa demez mi niye? Niçin sen kan aktığın halde namaz kılıyorsun? Niye bilmiyor musun? Kan abdesti bozuyor. Veyahutta bilmiyorsan işte bundan sonra kan abdesti bozuyor. Bir daha kan aktığı zaman namaz kılmayınız. hatta kan çıktığı zaman elbisenize ve tuşuna buna Necistir, onu yıkayınız, onunla namaz kılmayınız diye bir tevcih yapacak Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuyla ilgili Aleyhisselatü Vesselam'ın tevcihi yönlendirmesi olmadığından dolayı o zaman nedir? Sükut ettiği için, ikrar ettiği için o zaman kan abdestu bozmadığı gibi aynı zamanda necis değildir. İsterseniz burada son verelim çünkü geniş baktım.